İmanın manasını bilelim. İman güven vermek ve güven almaktır. Dilimizde güven vermek ve güven almaya inanmak ismi verilmiştir. Yani iman bir insanın "Amenübillahi" demesiyle peygamberin Allah'tan verdiği haber kesinlikle gerçek ve doğrudur diye hükmetmesiyle Allah-u Teala'ya güven vermesi ve bu sebeple de kendisine Allah-u Teala'nın bana eş koşmaksızın uluhiyet ve rubudiyetimi ve elçimin verdiği haberi kabul ettiğin, hükmüne rıza gösterdiğin sebebiyle de ben de seni afu öderim diye vadi şerifinden güven alması demektir. Akabe gecesinde Mekke'de Ensar'dan 70 kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme beyat ettikleri zaman içlerinden Abdullah bin Revahan'ın Ya Resulallah Rabbin için ve kendin için dilediğin şeyi şart koş demesi üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem اَشْتَغْرِتُ لِرَبِّ عَزَّ وَجَلَّ اَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ve iştarttul nefsi, an temnagunim mma temnagun minhu anfusakum ve Rabbim Azze ve Celle'ye kendisine ibadet etmenizi ve hiçbir şeyi ona eş tutmamanızı şart koşarım. Kendim için de ve mallanızı koruduğunuz her türlü tehlikeden beni de korumanızı şart koşarım. Buyurdu. Tekrar. Böyle yaparsak bize ne var diye sordular. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, El Cennetu, Cennet var buyurdu. Alışveriş kâra geçmiştir. Ahit, sözleşmemizi bozmak istemeyiz, dönülmesini istemeyiz dediler. Diğer bir hadis-i şerifte, Ensarın liderlerinden, Ebu Emame Esad bin Zürare Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Rabbin için ne diliyorsan iste. Sonra kendin ve ashabın için ne diliyorsan iste. Sonra istediğini işlediğimiz takdirde Allah'ın nezdinde bize ne gibi sevap ve sizin üzerinizde ne gibi haklarımız olacağından bizi haberdar et demesi üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Eselukum <gülüyor> Rabbi an ve la Ve ve ashabi an ve ve mimma minhu kendisine hiçbir şey eş koşmaksızın ibadet etmenizi isterim. Kendim ve ashabım için de bizi barındırmanızı, bize yardım etmenizi, kendinizi korumuş olduğunuz şeylerden bizi de korumanızı isterim. Diye cevap verince, Esad bin Zürare söz alarak, peki bunu istediğimiz zaman bize ne var diye sordu. Bunun üzerine cennet vardır, diye buyurdu. Görüldüğü üzere, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Beyatla güven alıp vermekte dünya namına hiçbir şey şart koşmamış. Bütün amaçları ahiretteki cennete bağlamak üzere sözleşmiştir. Güven verip güven almıştır. Ve nitekim ayeti kerimede de Kullâ temunnû aleyye islâmekum Belillâhu yemunnû aleykum en hedâkum lil-îmâni in kuntum sâdikîn Habibim de ki Müslümanlığınızı başıma kalkmayın. Bilakis sizi imana hidayet ettiği için Allah size minnet eder. Eğer doğrulardan iseniz Allah'a şükretmeniz gerekir diye buyurulmaktadır. El-Hucurat Suresi Ayet 17 Allah Teala da akabe gecesinde ensarın peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yapmış olduğu beyatını tasdik ederek İnna Allaha hastera minel mu'minina anfusahum ve amwalahum bi an lehumul cennete yukatiluna fi sabilillah feyaktuluna ve yuktaluna wa'dan alayhi hakkan fi't-tevrati Şüphesiz ki Allah hak yolunda savaşarak düşmanları nefsin arzularını ve savaşta kafirleri öldürmekte kendileri de öldürülmekte olan müminlerin canlarını ve mallarını kendilerine cennet vermek mukabilinde satın almıştır. Onun, Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da zikrolunan bu vadi nezdinde sabit bir haktır diye buyurdu. Et Tevbe Suresi Ayet 111 Allah Teala'ya eş koşan yahut farz ibadetleri inkar eden kişi, Allah Teala'ya vermiş olduğu güveni bozmuş olur. Dolayısıyla Allah'ın güveni altından çıkmıştır. Şirke düşen yahut Allah Teala'nın farz kıldığı şeyleri inkar eden, ebedi, gevşeklikle terk eden, afu olmazsa muvakkat cezasını çekecektir. Peygamberin hayatında, peygamberi ve ashabı barındırmak, onlara yardım etmek, kendi nefsini koruduğu gibi onları korumak, iman şartından olduğu gibi vefatından sonra da peygamberin sünnetini yani şeriatini korumak, ashabının şerefini korumak ve onların isimlerini radıyallahu anhu demekle anmak, kendilerine dua etmek iman şartlarındandır. Peygamberin sıfatlarından birini inkar eden yahut getirmiş olduğu şeriatı hatta bir hükmünü inkar eden peygambere verdiği güveni bozmuş ve güveni altından çıkmıştır ve ebedi azaba müstahak olur. Aynı zamanda asabın şerefine dil uzatan asabı eleştiren de asabı verdiği güveni bozmuş ve ulaştığı müminlerin güvenin altından çıkmıştır ashabın dua ve şefaatlerinden, bereketlerinden mahrum olmuştur. Evet, aynı zamanda ashabın şerefine dil uzatan, ashabı eleştiren de, ashaba verdiği güveni bozmuş ve ulaştığı müminlerin güveni altından çıkmıştır. Ashabın dua ve şefaatlerinden, bereketlerinden mahrum olmuştur. Ayet kerimide. Ve ancak bilr man âman bîllahi, ve yâmîl aakhirî, ve malaiketi, ve kitâbi, ve nbiyîn, ve at al mâl ala hübhi dûl kurbâ, ve yetâma, ve ve ve ve ve ve وَالصَّابِر۪ينَ فِي Ancak asıl mühimsenecek bir eşittir, halis, hayırlı, iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap eşittir. Kur'an'ın hükmüne ve peygamberlere eşittir. Getirdikleri hükümlere iman edenin bir de, Allah'ın rızasına erişmek için sevdiği malını yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara, yol oğluna, direnenlere ve kölenin azat edilmesine verenin biri, eşittir, halis, hayırlı iyiliğidir. Ki bunlar namazı dosdoğru kılar, zekatı müstahaklarına verir, sözleştikleri zaman aitlerini yerine getirirler. Sıkıntıda, hastalıkta ve Muharebenin kızıştığı zamanlarda sabru metanet gösterirler. İşte onlar özü, sözü, fiili birleştirerek sadakat gösteren müminlerdir ve onlar takva sahiplerinin ta kendilerdir. Buyurulmaktadır. El Bakara suresi, ayet 177. Allah'a, peygambere, ahiret gününe, meleklere. Nebilerin getirdiği şeriate olmak üzere beş esasa inanmak, yani kalbi tasdik ve ikrar, amel ve tatbik olarak da, 1- sevdiği anının bir kısmını yakın akrabaya, yetimlere, miskinlere, yolda kalmışa, dilencilere, kölenin azat edilmesine harcamak. 2- Beş vakit namazı dosdoğru, tadil erkan üzere kılmak. 3- ...zekatı müstahaklarına vermek... ...dört... ...ahitleri ifa etmek... ...sağlamlaştırmak... ...beş... ...yoklukta, darlıkta, ümitsizlikte... ...dahi cephede sabr sebat etmek... ...altı... ...iman ve amelin tatbikatında... ...sebatla sadakat göstermek... ...yedi... ...takva... ...yani Allah Teala'nın emirlerini yerine getirmek... ...ve yasaklarından sakınmak olmak üzere... 12 hasretle mümin Allah'a peygambere ve müminlere güven vermesi sebebiyle peygamber vasıtasıyla Allah Teala'nın bana eş koşmaksızın uluhiyet ve rububiyetimi ve elçimin verdiği haberi kabul ettiğin hükmüme rıza gösterdiğin sebebiyle ben de seni afuv ederim diye vadi şerifinden güven almıştır demektir Tabii ki Allah'a güven vermek ve Allah'tan güven almaktan daha hayırlı hiçbir şey olamaz. Tabi ki İslam'da bir mümin kalbindeki kesin bilgi ve ihlas üzere peygamberin Allah'tan verdiği haber hak, gerçek ve doğrudur diye tasdikini Eşhedü en la ilahe illallah ve en Muhammeden abduhu ve rasuluhu Allah'tan başka hiçbir mabut olmadığına, Muhammed'in de onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederim diye ikrar eder. Ve mümin ikrarıyla Allah'tan güven aldığı gibi, peygamber hayattayken peygambere, peygamberden sonra Müslümanlara güven vermiş ve onlardan güven almış demektir. Bu itibarla hadisi şerifte, Allah wa Rasulullah wa yuqimi as-salata wa yu'tu İnsanlar Allah'tan başka bir ilah olmadığına ve gerçekten Muhammed'in Allah'ın resulü olduğuna şahit edinceye ve dosdoğru Yerli yerinde namazı ikame edinceye, zekatı müstahaklarına verinceye kadar onlarla savaşmakla emrolundum. Bunu işledikleri zaman İslam hakkından eşittir. Evlinin zina etmesi, haksız adam öldürülmesi ve dinin değiştirilmesinden başkasıyla mallarını ve kanlarını benden kurtarmışlardır. Her halükarda onların hesabı Allah'a havaledir diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Yine bir hadis-i şerifte "Hamsu salavetin iftaradahunallahu azza ve celle. Men ahsana wudu'ahunna ve sallahunna liwaqtihunna ve atamma ruku'ahunna ve huşuu'ahunna kana lahu ala ahdun an yaghfira lahu ve men lem yefal feles lehu ala ahdun in şaa ghafra Allah Azze ve Celle beş vakit namazı ümmetime emretmiştir. Her kim güzel abdest alır ve namazları vaktinde rükûnu tamamlayarak kılarsa, hem de kalbi korktuğu halde kılarsa, Allah'ın onu afuv etmesine ahdi vardır. Her kim bunu işlemezse afuvuna dair Allah'ın ahdi yoktur. Dilerse afuv eder, dilerse onu cezalandırır. Bir diğer hadis-i şerifte... kteeti kouman ahle kitabin, fadu hum ila şahadet an la ilaha illallah, wa rasulullah, فإنهم أطاؤ لذلك, فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس في اليوم والليلة, فإنهم أطاؤ لذلك, فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقه تؤخذ من اغنياءهم فترد الى Gerçekten sen ehli kitaptan sayılan bir gidiyorsun Öyleyse Allah'tan başka bir ilah olmadığına Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in de Allah'ın resulü olduğuna şehadet getirmeye davet et. Eğer bunu kabul eder ve boyun eğerlerse kendilerine şunu da bildir. Allah onlara her gün ve gecede 5 vakit namazı farz kılmıştır. Bunu da kabul ederlerse onlara şunu bildir. Allah kendilerine zenginlerinden alınıp fakirlerine verilecek zekatı farz kılmıştır. Eğer Buna da itaat ederlerse artık mallarının en kıymetlisini almaktan sakın. Sen de mazlumun bedduasından kendini koru. Zira zulme uğrayanın duası ile Allah Celle Celaluhu'nun arasında perde yoktur buyurmaktadır. Evet, Müslümanlar şehadet kelimesini getirmekle mükellef oldukları gibi namazı tadili erkanla kılmakla Orucu tutmakla, zekatı müstahaklarına vermekle, güç bulduysa hac etmekle mükelleftirler. Bunlar Allah'ın kuluna farz kıldığı dini temellerdir. Hasılı Müslümanlar Allah'ın farz ve vacip kıldığı İslami vazifeleri yerine getirmekle de mükelleftirler. Ve İslami vazifelerini yerine getirmek ibadettir. el imanu Billahi Eşittir kalbi tasdikle Allah'a isim ve sıfatlarına inanmak. Eşittir ihlas üzere ibadetleri Allah'a tahsis etmek. Diğer ifadeyle Allah için amel, diğer ifadeyle dini hükümlere teslimiyetini ishar etmek. Yani Müslümanlık olmak üzere iman iki kısımdır. El imanu billahi Allah Teala'nın kibriyasına layık Nebisi vasıtasıyla tarif ettiği vasıflara uygun olarak varlığını, birliğini ve kemal sıfatını kalben tasdiktir. Yani hak ve gerçektir diye hükmetmektir. El i̇manu lillahi ise onun hükümlerine ihlas yani içtenlikle boyun eğmek, ondan gelen her hükmü kabul ederek ona rıza göstermek emrine ittiba etmek, yasaklarından sakınmak manasındadır. Böylece el imanü bin nebiyi eşittir peygambere inanmak, yani mucizesiyle peygamberlikle tanınan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin zatına inanmak, vermiş olduğu haberleri tasdik etmek, nübüvvet ve risaletinin hak olduğunu itiraf etmek ve hükmüne rıza göstermek demektir. Bunun inkarı da, terki de küfürdür. El Peygamber'e uymak, kendi nefsi gibi şeref ve haysiyetini korumaktır. Yani aşikar ve gizide mucizesiyle peygamberlikle tanınan Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, her hususta ittiba etmek, eşittir ardınca gitmekle beraber, Söylediği emir ve yasaklarına ve aleyhte lehte vermiş olduğu hükümlerine muhafakat göstermektir. Yani tatbiki İslam'dır. Bunun inkârı küfür, terki fısk ve isyandır. Küfre sokabilir. Gizli ve aşkar olmak üzere el imanu billah iki kısım olduğu gibi böylece el imanu lillah da gizli ve aşkar olmak üzere iki kısma ayrılır. Bundan gizli olan kısmı, onsuz ibadetin sahih olmadığı güzel niyetler, azimlerdir. Bir de temel ahlak melekeleridir. Bundan aşikare olan kısmı ise, binanın dimdik durması gibi azalarla yapılan vazifelerdir. Yani ibadet ve amellerdir. Doğrusu azalarda güzel ahlakın temel melekelerinin görülmesidir. Her dört itibarla imanın kapsadığı hükümlerden birisinin yahut bir cüzünün inkar edilmesi küfür ise de el imanülillah yahut el imanu lin nebiyi konusuna giren hükmünün icabını terk etmek küfür değildir ancak küfre sirayet edebilir. Mesela beş vakit namazın farziyetinin inkar edilmesi el imanı billah. El-İnvan bin Nebi'yi konusuna girdiği için küfür farziyetine inanılması halinde terki fısk ve isyandır. Küfre sokabilir. Böylece kadınlar hakkında farz olan başörtüsünün inkar edilmesi küfür, inkarsız başın açılması fısk ve isyandır. Küfre sokabilir. Diğer farz ibadetler ve kesin delille haram olan şeyler buna kıyas edilir. vahiy şereflenen nebiler, eşittir rasuller, müstesna olmak üzere her beşer az çok nefsine mağlup olur. Bu sebeple kimisi bazen fasık, bazen abid, kimisi bazen itaatkar, bazen de asi olur. Küfür ve şirk müstesna olmak üzere sinir sistemi içerisinde insana günah işlemeye zorlayan istek ve arzu vardır. Bundan böyle küfür ve şirkten başka her günahın afuv edilmesi umulur. Şirk ve küfür de dahil olmak üzere tevbe ile Allah Teala her günahı affu eder. Taat ve ibadeti dileyene de taat ve ibadet arzusunu verir. Muvaffak kılar. Ata sözünde de kul azdı Allah yazdı dindir. Emirül müminin Ömer bin Hattab radiyallahu teala anhu şöyle buyurur.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 قال فأخبرني عن أماراتها قال أنت لدى الأمة ربتها وأن ترى الهفاة الأوراة العالة رئاء الشاي تطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبست مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم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 Malanın zekatını müstahaklarına vermendir, Ramazan orucunu tutmandır, haç etmendir, haç etmenin gücünü bulmak şarttır, güç bulsan Kabe-i Muazzama'yı ziyaret etmendir buyurdu. Gelen, evet doğru dedin dedi. Hazreti Ömer radiyallahu teala anhu der ki, biz teaccup ettik, hem ondan sorar hem de onu tasdik eder dedik.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 O sual soran zatın kimi olduğunu biliyor musun? dedi. Allah ve bilir dedim. Gerçekten o Cibril'dir. Size dininizi öğretmeye gelmiş buyurdu. Müslümanın eşhedü en la ilahe illallah eşittir. Allah'tan başka tapınılacak hiçbir mabut yoktur demesiyle tevhidin icabı olarak Allah Teala'nın şu 14 sıfatını kalbinde istihzar etmesi, hazır bulundurmasa dahi kesin bir bilgiyle inanması farzdır. 1. Vücuttur. Yani mutlak var olması demektir. 2 ve 3. Kıdem yani başlangıçsız olması ve beka yani daimi kalması Diğer ifadeyle sonsuz olması demektir. allah Teala her şeyden evvel vardır ve her şeyden sonra da vardır. Her şeyden evvel var ki her şeyi O yaratır. Her şeyden sonra vardır ki dilediği eşyayı yok eder. 4. Muhalefetün lil havadi sıfatıdır. Yani benzersiz ve zıtsız olmasıdır. İnsanın aklına Göz önüne, düşüncesine gelen her şeye muhalif olmasıdır. Benzersizdir. 5. Kıyamuhu nefsi, Yani onun varlığı kendisiyledir. Başkaya ihtiyacı yoktur. Varlığında o bir şeye muhtaç değildir. Ancak her şey ona muhtaçtır. 6. Vaktaniyettir. Yani zatında sıfatında fiilinde bir birçok olmasıdır Başkayla ile birleşmekten karışmaktan içine girmekten Yahut başkasının kendisinin içerisine girmesinden pak ve münezzehtir birinci sıfata nefsiye diğer 5 sıfata da sıfatı sebiye Yahut vücudiyye ismi verilmiştir 7 Hayattır diri olmaktır 8. İlimdir, yani her şeyi bilmesidir. Allah, kainatı, yokluğu ve varlığı anlarında bilir demektir. Biz olmadan evvel ne zaman olacağımızı, ne kadar yaşayacağımızı ve ne yapacağımızı ezeli ilmiyle bilmiştir. Onun ilmi yeniliği ve değişikliği kabul etmez. Allah Teala'nın ilmi şerifi muhittir, kuşatıcıdır. 9 iradedir. Yani mecbur olmaksızın neyi dilerse o olur. Dileği dışında hiçbir şey olmaz. Nitekim Ayeti Kerime'de inname emruhu iza erade şey'en en yekul lehu kun fe Ancak onun işi eşittir yaratması bir şey var etmek istediği zaman ona ol demesidir. O şeyde olu verir buyrulmaktadır. Yasin suresi Ayet 82. Biz mahluklar bir şey yapmaya karar verdiğimizde gücümüzü harcayarak alet ve edavat vasıtasıyla ancak yapabiliyoruz. Allah Teala'nın ise ilmi ezelisinde var olması mümkün olan bir şeyin var olmasını murat etmesi yani dilemesi anında o şey hariçte var olmuş olu veriyor demektir. 10. Kudrettir. Yani mutlak güç sahibi olmaktır. İlmi ezerisinde mümkün olan her şeyi yapmaya yahut yapmamaya güçlüdür. 11 Semidir. Yani her avazı işitmesi demektir. 12 Basardır. Her şeyi görmesi demektir. 13 Kelamdır. Yani konuşması demektir. Allah'ın konuşması haktır. Nitekim Kur'an onun kelamıdır, yani konuşmasıdır. Ancak Allah Teala'nın konuşması, ses, harf gibi alet ve edavatlardan münezzehtir. 14. Tekvin sıfatıdır. İlim ve iradesi üzere icadıyla dilediğini var eder, imdadıyla rızıklandırır, yeşertir, yaşatır. İmdadını kesmekle dilediğini sarsar yahut rızkını keser icadını kesmekle de öldürür yok eder. Hadis-i şerifte: "Lâ yazâlu'n-nâsu 'ani'l-ilmi hattâ yekûlu hâzâ'llâhü hâlikü kulli şey'in feman khalaqallâhâ?" İnsanlar durmadan ilimden size sorarlar. Nihayet şöyle diyecekler: "Şu Allah'tır. Her şeyi yaratmıştır. Öyleyse kim Allah'ı yarattı?" Diğer bir hadis-i şerifte fakat, "Kadınlar, Allah'ın birisi olduğunu söyleyin. Allah'ın birisi olduğunu söyleyin. Allah'ın birisi olduğunu söyleyin. Allah'ın birisi olduğunu söyleyin. Allah'ın birisi olduğunu söyleyin. Allah'ın birisi olduğunu Bunu Allah'ın birisi olduğunu söyleyin. Allah'ın birisi olduğunu söyleyin. Allah'ın birisi ve şeytandan Allah'a sığın buyurulmuştur. Şeytandan Allah'a sığınışın sureti de, Eûzu billâhil azîm ve bi veçihil kerîm ve sultanihil kadîm meneşşeytanirracîm ve nefsihi ve nefkhihi ve hemzih deyip bedenine üfürmektir. Yani kovulmuş olan şeytandan, şişirmesinden ve dürtüşünden, yüce ve büyük olan Allah'a, kerim olan zatına, ve kadim olan kuvvetine eşittir, uluhiyetine, rububiyetine ve hakimiyetine sığınırım. Böylece, Yine kalbimle tasdik ve dilimle ikrar ederim ki, Hazreti Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Dediği zaman, Müslümanın şu sekiz vasfı kalbinde istihsar etmesi, hazır bulundurmazsa dahi kesin bir bilgiyle inanması farzdır. Bütün peygamberler 1. İsmet yani günahtan pak ve temiz olmaları. 2. Sıdk yani özlerinde, sözlerinde ve fiillerinde doğru olmaları. 3. Fetanet yani üstün, saf ve berrak zeka sahibi olmaları. 4. Eminlik yani hem Allah Teala'nın nezdinde hem halkın nezdinde güvenilir olmaları. Beş, tebliğ, yani yokluklarına inanmış olsalar dahi Allah Azze ve Celle'nin hükümlerini mahluklarına kusursuz bildir bildirmeleri. Altı, erkeklik olmak üzere altı vasıfla vasıflanmaktadırlar. Ayrıca Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, yedi, hatemin nebiyyin, eşittir nebilerin ve rasullerin sonuncusu, bir de sekiz rahmeten lil alemin olması üzere sekiz vasıfla vasıflanmaktadır. Her müminin peygamberin bu sekiz vasfını bilmesi inanması yani haktır diye tasdik etmesi farzdır.